<gülüyor> <gülüyor> ve evet, na'udü ama bat. Geçen hafta ufak bir mukaddimeyle başlamıştık. Neydi? Hepimizin ittiba etmesi gereken millet İbrahim'in İbrahim'in milletinden davetinde Allah'ın dinine çağırmasında yolunda suluk edişinde her türlü noktada dinin her noktasında İbrahim'e muhalefet eden bir insan ne kadar ilmi de olmuş olsa ne kadar alim de olmuş olsa önünde allame fullani şullani de yazsa ne kadar şey olursa olsun davetle İbrahim'in metodunu takip etmeyen adam Allah'ın ile akılsız ahmanta kendisidir. Niye? İbrahim ne yapmıştı? İbrahim bütün şirkten ve şirkin bütün ehlinden ne yapmıştı? İtizal etmişti. Geçen hafta İbrahim'in milletin öneminden bahsetmiştik. Yahudi Hristiyanların dahi onun dinine ittiba ettikleri iddiasında olduklarından bahsettik. Ve dedik ki bunu zaten Müslümanlar biliyorlar. Yani milleti İbrahim noktasında daha önce çok duydu Müslümanlar bunu. Ama Müslümanların teferruatını irdelemediği asıl nokta, zaten bizim de bu derse başlama gayemiz buydu. İşte bu İbrahim milletinin gerekleri neler, gereklilikleri neler öyle değil mi? Yani manası nedir, içeriği nedir? Biz şimdi diyoruz ki insanlara düşünün tebliğ götürüyoruz, Allah bütün peygamberleri tağutu inkar için göndermiştir. Tamam biz kabul ettik bunu, tağutu inkar nasıl olacak anlat dediği zaman adam anlatabilmemiz lazım, boyutlarını bilmemiz lazım. E tamam biz adamı anlattık. İbrahim'in milletine tabi olacağız. Hadi hep beraber itin. Nasıl tabi olacağız? İbrahim ne yaptı? İbrahim milletin vasıfları ne Özellikleri neydi? Öyle değil mi? Bunların öncelikle ne yapılması lazım? Çok iyi fıkh edilip ondan sonra ezberlenmesi lazım. Çünkü hepiniz birer davetçisiniz bu toplulukta. Allah sizi İslamları ile rızıklandırdı. Allah size tevhid verdi. Önümüzdeki kavim müşrik bir kavim. Önümüzdeki kavim kafir bir kavim. Önümüzdeki kavim Allah'ın dininden cahil olan bir kavim. Bunlara bize düşen... Biz Resullerin yolundayız. Çünkü Resuller ne bir dinarı, ne bir altını, ne bir dirhemi miras bırakmazlar. Onlar neyi miras bırakırlar? Hadis nasıyla ilmi miras bırakırlar. Bizler de neye talip olduk? İlme talip olduysak kimin yolundayız? Kimin makamında, kimin koltuğunda oturuyoruz? Peygamberlerin koltuğunda oturuyoruz. Öyleyse... Bizim davetimizin de Nebi sağ yaptığı gibi ne üzere olması lazım? Basiret üzere olması lazım ve bu basiretin gerekli neyi beraberinde getiriyor. İbrahim'in milletinin vasıflarını çok iyi ezberlememiz gerektiğini bize bildiriyor. İlk mesele inşallah şimdi vasıfları sayacağız. Önümüzdeki haftalarda 10-15 tane vasıftan bahsedeceğiz ilk İlki el küfrü bil-meabudat min-dunillahi ve-abidiha Allah'tan başka ibadet edilenleri ve Allah'tan başkasına ibadet edenleri iki sınıf. Allah'tan başka ibadet edilenler ve Allah'tan başkasına ibadet edenleri reddetmek, onlardan beri olmak işte İbrahim milletin ilk ve en önemli vasfı olmazsa olmazı. Olmazsa olmaz demek ne demek? Bunun olmadığı yerde imanın da olmadığı manasına gelir bu lafızı kullandığımız zaman. Biz İbrahim'in milletini geçen hafta anlatırken Mümtehine suresi 4. ayetten bahsettiktim. mi? Ne demişti? اِذْ قَالُوا inna اِنَّا minkum مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden neyiz? Beri. Beri. Peki bu beriliğin keyfiyeti ne? Ben sana dedim ki Enver, beriyim ben senden. Ahmet beriyim senden, Osman beriyim senden. Öyle mi? Tamam da bu neyi gerektirir? Allah ayetin devamında bizi öğretiyor. Keferne Bikum Meallenin hepsi sizi inkar ediyoruz diye çeviriyorlar. Bakın Arapçada sizi inkar ediyorum derseniz bir adama Enkerne Bikum dersiniz. Sizi inkar ettim dersiniz. Anlatabildim mi? Bu onların dini fasit anlayışlarından bu mealleri yapanların bu Kur'an'ı tercüme edenlerin fasit, batıl din anlayışlarından dolayı ne diye tercüme ediyorlar? Biz sizi inkar ediyoruz diye tercüme ediyorlar. Halbuki inkar kelimesi Arapçadır. Allah bu ayette enkere fiilini kullanmadı ve Bakara 256'da da Allah inkar fiilini kullanmadı. Değil mi? Ne kullandı? Keferne bikum ve femen yekfur bit O zaman nasıl meellendireceğiz? Size küfür ediyoruz. Anavrat sizin ananıza, bacınıza sövüyoruz değil. Nasıl küfür ediyoruz? Arapçada kefer fiili mutaddi fiildir. Yani müteaddi Türkçedeki nesne alan fiile denir. Geçişli fiildir. Türkçe dil bilgisine vakıf olanlar bilirler bunu. Geçişli fiil, fiil nesne alır. Yani fiilin üzerinde olduğu bir eşya vardır. Mesela vurmak fiili. Vurmak başkasının üzerinde olur öyle değil mi? Değil mi? Başkasının üzerine bina edilir. O yüzden müteaddi fiiller her zaman aslına döndürülürler. Ne demek istiyorum? Yani e, ki, yakfur bir tağut diyordu ya ayette. O ekfurdur aslı Arapçada. Ve bütün Arapça sözlüklerinde ekfur da'ahu kafiren ya da nesebehu ilal kufurdur. Yani onu ya kafir olarak çağırmaktır ya da onu küfre nispet etmek demektir. İşte İbrahim de Allah İbrahim milletinin vasıflarından bahsederken müşriklerden ve onların onların ibadet ettiklerinden beri olmanın hemen peşin Allah neyi zikretti? Kefarnabikum. Yani sizi tek, tekfir ediyoruz. Sizi reddediyoruz. Bu İslam değil yani. Bunu anla. Tekfirin gayesi budur. İslam'ı korumaktır. Tekfirin gayesi. İslamın İslam dinin asıllarını korumaktır. Tekfirin gayesi. Biz sizin bu yaptığınızın İslam olmadığını ve bunun küfür olduğunu iddia ediyoruz diyoruz. Yani kefarnabikum deyince ayette bu mana çıkıyor. Asıl manası budur, tahrif edilmemiş hali. Nasıl insanlar ilah kavramını tahrif ettilerse, nasıl Rab kavramını tahrif ettilerse, nasıl ibadet kavramını tahrif ettilerse, gene neyi tahrif ettiler? Keferne bikum ve yakfur bit tağut manasını tahrif edip dediler ki kim inkar ederse. Arapça, inkar fiili Arapçadır, Türkçe'ye Arapçadan geçmiştir. Kimse Allah'ın dinini tebdil etmesin. Allah'ın dini olduğu gibi ortaya koysunlar. Ki onlar da bu asıldan kendileri bile cahildirler. Bileyerek gizleyen insanlar değiller. Demek ki sonuç olarak Allah bize İbrahim milletinde neyi emrediyor? Müşrikleri tekfirden ve müşriklerin ilahlarını tekfirden Allah bize bahsediyor. Tabi tekfirin hani daha yenimiz değil yani dersimizin konusu değil. O bambaşka sınırları falan Saatlerce konuşulması gereken bir mesele. Ama sonuç olarak şirk işçilerinin müşrik ismiyle isimlendirilmesi meselesi İbrahim milletin dininin Muhammed'in aleyhisselamın dininin aslıdır. Olmazsa olmazıdır. 7 yaşındaki Arap bir çocuk dahi müşriğin şirkin ismi faili olduğunu bilir. Az buçuk Arapça okuyan herkes müşriğin şirk fiilinin şereke fiilinin ismi failini yani işi yapan olduğunu herkes ne yapabilir? Çok iyi idrak edebilir. Ve Allah o yüzden bize neyden bahsetti? Bundan bahsetti. Aynı açıklama İbnül Kayyum El Cevzi Rahimullah'tan geliyor. Tevhide anlatırken diyor ki tevhid iki kısımdır. Bir ispattır diyor. O da nedir? Bizim ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a yapmamızdır diyor. Çok teferruatlı bir şekilde anlatıyor. Ayetleri getiriyor. İbadetin bütün çeşitlerinin Allah'a yapılması gerektiğini. Peki biz İbadetimizi yalnız Allah'a birledik Amellerimizden şirki ayırdık Şirki bir kenara bıraktık Bitti mi İbnül Kayn ki ikinci kısım geliyor şimdi diyor O da nedir? O da burada da delil olarak Kafirun suresini getiriyor Beraattır diyor Tevhid iki kısımdır diyor İkincisi de kafirun suresinde bahsedilen Kul ya eyyuhel Kâfirun kelimesidir De ki ey kafirler kelimesidir Yani Şirkin ehlinden be da tevhidin olmazsa olmazıdır. Bunu yerine getirmeyen kişi de tevhidini ihlal etmiş ki olarak e, ortada kalır ve kıyamet günü o tevhid ona hiçbir fayda vermez. Şeyh Muhammed İbn Abdülvehab tagutu inkarın keyfiyetinden bahsederken şöyle dedi. Ehlem rahimek Allah. İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. Anne evvel ma farad ala Adem el küfr bi'tagut. Allah azze ve celle'nin Adem oğluna emrettiği ilk ve en önemli şey tağutu inkardır. Vel iman billah sonra da Allah'a iman etmektir. Ve bir delili kabuluhu Teala Allah'ın şu ayeti buna delildir. Ve laqad ba'atna fi kulli ummetin rasula en ibudullaha ve estenebitu't Sonra dedi ki sözlerine devam ederek fa emma sifatul sifatul kufru bi't tagut. Tağutu inkarın sıfatı ise en ta'ateke butlan ibadete gayrillah. Şimdi geliyor açıklama bakın. Bir, Allah'ın başkasına ibadetin batıl olduğuna inanmak, itikat etmek. Bunun yeri neresi? Kalp yani. itikat kalpteki bir yerdir. Bu zaten olmazsa olmazdır. Bunu yerine getirmeyen kişi ne olamaz zaten? Mümin olamaz ama bunu gerçekleştiren adamın da mümin olduğunu gene bilemeyiz. Değil mi? İtikat neyle dışarı vurur? Söz ve amelle birlikte dışarı vurur. Bunun yeri kalptir. Bu olmazsa olmazdır birincisi. Sonra, onu ne yapmak terk etmek yani neyi terk etmek tağuta ibadeti terk etmek öyle mi peki tağuta ibadeti terk etmek nasıl olacak bu nerede olacak amellerde değil mi zahirde olacak bunun ama bu olmazsa olmaz işte yani bir adam diyemez ben bu kalpte olanı gerçekleştirdim hani şu hadisi delil getiriyor bazı cahiller ee, diyor ya nebi Hazretam men ra'am minkunken falyughayyirhu bi yadihi kim bir münker görürse ona eliyle değiştirsin fa in lam yastati fe bi lisanihi onu diliyle yapsın güç yetiremese fa in lam yastati fe bi buna da güç yetiremezse kalbiyle buuz etsin diyor. Ve zalika da iman bu da imanın en düşük şubesidir diyor. Bu hadisi getiriyor diyorlar ki o zaman kalpteki gerçekleşirse diğerine gerek yok diyorlar. Niye iman en zayıf noktası iman olarak isimlendirdi peygamber diyor bazı cahiller. Halbuki anlayamadıkları nokta şurası. Bu münkerin değiştirilmesi noktasında değil mi? Bak değiştirmek imkan kudretle tağut da münkerdir. Biz onu değiştiririz. Ama ne zaman imkan kudret varsa imkanımız yoksa ne yapamayız? Değiştiremeyiz. Kalkıp savaşacak halimiz bugün değiştirebiliyor muyuz? Var mı gücümüz? Var mı silahımız? Yok. Ne yapabiliyoruz? Sadece dilimizle bunu izhan ediyoruz. Tağut'u, ibadeti terk etmek ancak neyle caiz olur? Bu, bunu ihlal. Yani bu kuralı nasıl ihlal edebilir bir Müslüman? Ancak ikrahla. Tamam. Yani ibadeti terk zıttı nedir? Ona ibadet etmektir. Allah'tan başkasına ibadet nedir? Şirktir. Şirkin tek ruhsatı nedir icmayla? İkrahtır. İbnül Kayyum. İcma naklediyor. Diyor ki icma ile ümmetin arasında şirkin ikrahtan başka ruhsatı yoktur. Demek ki bu tağutu inkarın keyfiyeti noktasında Şeyh Muhammed'in getirdiği birinci Allah'tan başkasına ibadetinin batıllığına itikat etmek kısmı kalpte. Ve tatrukuha nerede? Amellerde. Ancak ne zaman bunu terk edebilir insan? İkrahanında dedik. Değil mi? Sonra ve tukeftiru ehluha. Ehlini tekfir etmesi. Yani tağuta ibadet edenleri tekfir etmesiz. Sıfatı, tağutu inkar etmenin sıfatını açıklıyoruz şu anda. Bu nerede? Bu da dilde öyle mi? Onlara, bu gene Allah'tan başkasının ibadetin batıllığına itikadın da içine giriyor. Çünkü biz bir adama ne zaman kafir müşrik deriz? Yani onun işlediğini şirk ve yapanın müşrik olduğuna itikat edersek, inanırsak söyleriz öyle değil mi? Ha, Bu da yerine göre izhar edilir, yerine göre izhar edilmez. Takıye dediğimiz kavramı önceki derslerde birazcık bahsetmiştik. Nerede insan izhar-ı din yapar Nerede gezer Bu da başka bir meseledir Ama burada da ehlini tekfir etmek Yani takiyenin dışında Bir şeyden korkulmanın dışında Normal bir zamandayken Tekken mesela bir adam Ne yapması gerekir Tağutu tekfir etmesi gerekir Burada şu gündeme geliyor Bugün işte tağutları tekfir etmeyenlerin durumu meselesi gündeme geliyor Bakın kardeşler iş milletin sulandırdığı gibi değildir Bir adam bu küfürdür İşte onu yapan kafir olmaz Tamam bu tağuttur yaptığı fiiller tağutun fiilini gerektirir ama buna biz tağut diyemeyiz, tekfir edemeyiz diyen adam daha birincisini ihlal etmiştir. O da nedir? Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmek. Eğer sen itikat ediyorsan şirk onun şirk olduğuna ve yapanın müşrik olduğuna o zaman tağuta da tekfir etmen lazım. Ben bugünkü tağut yöneticileri tekfir ettim diye kim benim dilimi kesti şu an? Yok senelerdir söylüyoruz öyle mi? Herkes senelerdir kafir kafir diyor bu tağutlar öyle mi? Öbür adam demiyor diye ya diyorlar bu kemaliyetindendir, tağutu inkarın şartından değildir diyorlar. Bu onların batıl zanlıdır yani o sadece onların zanlıdır. Adın önünde şeyh bilmem ne yazması önemli değil yani. Kullün nes beşer, herkes beşerdir, her insan beşerdir öyle mi? Akda ve osib, ata da eder, isabet de eder. Ben Ebu Hanife'ye gelince diyeceğim ki Ebu Hanife burada isabet etmemiş. Ebu Hanife'nin kavlini bırakacağım. Ondan sonra bu asırda yaşayan alimlerden biri bu meselede bizim bahsettiğimiz şeklin tam zıttına fetva verdi diye biz ne yapacağız? Nasıl bırakacağız. Ondan daha hayırlı olan alimlerin sözünü bırakacağız. O alimin sözünü yapacağız. Bu kimin işidir, kimin fiilidir? Kalbinde hastalık olanların fiilidir. Neden? Kalbinde hastalık olanlar neye yapışırlar? Muhkemi bırakır, müteşabiye yapışırlar. Öyle mi? Geçmiş ulemanın kavilleri nedir? Muhkemdir yani, açıktır. Çünkü onların, o selefin, salihinin, sahabenin sözleri, Kur'an naslı, hadisler nedir? Bunlar açık apaçık olan şeylerdir, öyle değil mi? Ama bu asırdaki insanlar veya önceki yaşayan insanlar, bunların imanı noktasında herhangi bir nas var mıdır? Herhangi bir nas yoktur. Öyleyse bize düşen nedir? Hakka tabi olmaktır. isimlere tabi olmak değil. Ebu'l-Fereç i̇bn Cevzi Rahim'in Allah İblis kitabında diyor ki an nazar ilal kavr Leyse ilal kail der. Yani bakış sözü söyleyene değil Sözün kendisine olmalıdır. Ve ardından da Ali radıyallahu Anh'unun Yanındaki birine Sen zannediyor musun ki biz Zübeyle Talha Batıldır dedik. Batıl üzeredirler. Yani o Cemal olaylarını anlatıyor. Tam biz savaştık ama onları hani tekfir etmedik, şey yapmadık. Ama onlar hatalıdırlar bizim yanımızda. Sonra da hemen peşine diyor ki Ali radıyallahu anhu, öncesi ve sonrası var sözün. Biz burada bizi ilgilendiren kısmını alıyoruz. La yu'rafu'l hakku bir <gülüyor> rijal, yu'rafu'r rijalu bil hak. Hak insanlarla bilinmez ama insanlar hak ile tanınırlar. Biz hakkı bildiğimiz zaman ona ittiba edenler hakkın ehlidir. Ama biz birilerini hak zannedersek onlar da batıl azmayla derlerse ne olur? Biz de onlarla beraber batıl ameye deriz. İbn Mesud'un sözünü unutmayın radiyallahu anhu. İbn Mesud ne diyor? Delile tabi olun. Yani mukallit olmayın. İtikatta mukallit olmayın. Fe in em amen. Eğer sizin taklit ettiğiniz adam iman ederse siz de iman edersiniz. Fe in kafara kafar her o küfre düşerse siz de onunla birlikte taklitlere beraber küfre düşersiniz. Wa ahta biz de bunu ekleyelim. Wa ahta akta Eğer o hata ederse sen de hata edersin. Öyle mi? Bu böyledir yani. Ne taklit her zaman insan oğlunu ne sürüklemiştir? Cehenneme sürüklemiştir. Yahudi Hristiyanların küfrü nedir? Taklittir. Öyle mi? Müşrik bugünkü toplumun küfrü nedir? Babalarının şirk dinini taklittir. Öyle mi? Bütün şirk kavimlerin küfrü taklittir. Mecusilerin küfrü taklittir. Babalarını taklit eder mecusi çocuklar. Öyle mi? Her dinin sahibi ne yapmıştır? Babalarından aldığı şirk dinini, şirk mirasını taklit etmiştir. O yüzden Allah hepsini küfürle itham etmiştir. Şimdi ben geri dönüyorum. Biraz mesele şeyinden saptı. Tekrar ben toparlayacak olursam. Tağut-ı imkanın keyfiyeti Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimi Allah'ın yanında Neydi? Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmek ben bunları çok çok tekrar ediyorum ki ezberleyin diye kardeşler tamam yani bu zaman kazanmak için değil hani dersi biraz uzun tutmak ben istiyorum ki her şey beyninize yer yani ve Allah Kur'an'da bir bakarsınız ki birçok ayeti Kur'an'ın başından sonra tekrar ediyor aynı lafızla niye? kafamıza yer diye Allah nakşetmek için bunu yapıyor Nahl suresi 36 velakat Evet. Ne dedik? Ehlini tekfir etmen ve tuadihim. Onlara da düşmanlık yapma. Şimdi biz Mültehin suresi 4. ayet açıklarken ne demiştik? Ne demişlerdi? Ve bada ve Aramızda ne başladı bizimle sizin? Kin ve düşmanlık. Kin, buğz nerede olur? Kalpte olur. Düşmanlık nerede olur? Amellerde olur. Öyle mi? O zaman... O zaman... Tağut'u... Tağuta düşmanlık yapmak noktası ne zaman olacakmış? Bu, bu ne şartından? Kemaliyetinden, şartından değil yani. Ona düşmanlık yapmak. Niye? Kalben zaten yapacağız. Bu gerekli olan. Ama azalarla düşmanlık nerede olacak? Gücümüz, kudretimiz oranında. Yani mesela cihad ederek, onu yok etmeye çalışarak. Bu neyle? Güç imkan dahilindedir. Öyle değil mi? Ama bunun haricinde yapabildiğimiz bütün düşmanlıkları, gücümüzün yettiği bütün düşmanlıkları ne yapacağız? Sart edeceğiz. Ortaya koyacağız. İşte bu diyor Şeyh Muhammed rahimehullah tağutu inkarın ayette kast edilen Bakara 256'da ve Nahal 36'da bahsedilen bu tağutu inkarın keyfiyeti budur. Neymiş? Tekrar ediyorum. Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmen onu terk etmen yani neyi? Allah'tan başkasına ibadeti terk etmen ve tu kefur tekfir etmen ve tu onlara da düşmanlık yapman ve bunların keyfiyeti noktasından da ne yaptık şimdi izah bulunduk. Şöyle devam etti ve dedi ki ve hadi milleti İbrahim elleti saffa saffa saffa man ragiba Bu İbrahim'in milletidir ki Ondan yüz çeviren ahmata kendisidir dedi. Dedi ki وَعْلَمْ اِي ki اَنَّ الْاِنْسَنْ مَا يَس۪يرُ muminen Mümin olamaz. İlla ancak kime tabi mümin olamaz? Billah Allah'a mümin olamaz. İlla bil kufru bit tağud. Tağudu inkar etmediği müddetçe Allah'a mümin olamaz. Hiç kimse diyor. delil قَوْلِهُ تَعَالَى Buna da delil Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir deyip Bakara suresi 256. ayeti ne yapıyor? Şeyh Zikrediyor. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh diyor ki şirk bil Allah şirk ehlini neyle itham etti? Vasıflandırdı, küfürle vasıflandırdı. Şimdi şeyh bu sözünün öncesinde ne getiriyor? Bir ayeti getiriyor. Allah diyor ki işte o müşrikler şu şirkleri yaptılar ve bununla küfre düştüler diyor. Bakın şirkle küfrün ayrımı burada geliyor. Ki ulemanın yanında budur. İnşallah akide dersleri serisinde bu mesele de gelecek. Yani şirk işlemek ile bir kişinin ahirette azapta olmasının arasındaki farklar gibi mesele gelecek. şirk Şeyh burada bunu anlatırken diyor ki Allah şirk ehlini neyle vasıflandırdı? Küfürle vasıflandırdı. Fîmâ lâ yuhsâ minel Sayılamayacak kadar ayetlerde şirk işleyenleri neyle vasıflandırdı? Küfürle bu demin tekvi İhim Eydan aynı şekilde kesinlikle Allah bize neyi gerekli kıldı onları tekfir etmeye gerekli kıldı diyor ve bu tekfir etmek onları her <gülüyor> muhta la ilahallah la ilah alan gereklerinden Bak baksuza çok dikkat edin la ilah Allahlan olmazsa olmazıdır yani gereğidir bu öyle mi Kelimetul ehlas ki la ilah Allah ne de hlastır İhlas kelimesidir fala yeterim mânâha illa btekfir man jâlil Allahî şerîkan fi ibadetî. Allahu akrar. Bu kelimenin manası ancak Allah'a bir şeyi ortak kılanı ve ondan başkasına ibadet edeni tekfirle ancak tamamlanır diyor. Kemâfil hadis-i sahih. Buna delil olarak sahih hadiste geldiği gibi. men qâl lâ ilâhî lla Allah. Kim lâ ilâhî lla der? Wa kafara bimayû'abadu min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenler de küfrederse, yani ne yaparsa tekfir ederse haram <gülüyor> ve malı ve kanı olmuştur haram olmuştur ve bu alallah al hesabı da kime kalmıştır Allah azze ve celle'ye kalmıştır. Fakavluhu <gülüyor> burada bize delil olan diyor şeyh anlatıyor ve bima min Allah'tan başka ibadet edilenler tekfir etmesi lafzı. Teakiden linnefy eyle la ilahe illallah La ilahe, la ilahe nedir dedik? Nefidir dedik değil mi? Allah'tan başka bütün ip, ip, ilahları iptal demektir. Yani nefi Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı iptal demektir. Teki lil <tuhlanan> nefi Nefi yani iptali tekit ederek yani la ilahe lafzını tekit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve kefere bime yu'bedu min dunillah dedi. Allah'tan başka ibadet edilenleri reddetmek. Fela yakunu maasumun <tuhlan> demi vel mal illa bizalik Malın ve Canın, kanın korunması ancak neyle olur? Bu kelimenin yerine gelmesiyle olur. Evet. Felo şekke av tereddü lem yuhrem demu Ne kadar büyük bir söz. Demi ve malı. Diyor ki eğer bunda şüphe eder, tereddüt ederse onun malı ve kanı haram olmaz. Neyde? Kefer Şek ederse, tereddüt ederse ne olmaz malı ve kanı helal. Olmaz. Bu meselede en güzel sözlerden bir tanesi de Haram olmaz. Haram, Haram olmaz. Özür dilerim. Allah razı olsun. Haram olmaz. Bu meseledeki en güzel sözlerden bir tanesi de Şeyh Muhammed'in torunu Şeyh İshak'ın yazlı bir şiirdir. Kısa ve özlü meseleyi anlatan bir şiir. Bunun şerhi yapılmış. Elhamdülillah tercümesini yaptık inşallah. En kısa zamanda bunlar da size ulaşacak. Bunları da okuyacağız beraber. Allah'ın izniyle. O şiirde diyor ki... El kufre bit tağutu emrun lazimun. Tağutu inkar etmek lazım olan bir iştir. Yani lazım nedir? Olmadığında zıttının olmadığı şeydir. Yani iman olmaz bu olmaz. Fil arvatil vufka. Kopmayan sağlam kultta bu gereklidir. Fe alimu fi ayetil kursi nahl nahlellezi yekfi ve yeşfi. Ayetel kürside geçen... Yani femen yekfur bi't-tagut Bakara 256 ayetül Kürsî'nin devamındaki ve Nahl suresinde 36. ayetteki gibi tagutu inkar meselesi. Bunu bilenler nerede diyor? Öyle ki yekfi bu insana yeterlidir ve yeşfi insanın kalbindeki bütün şirki hastalıklarını yapar. Onlara şifadır bu ayetler. Fe'ishrab as safil hadi saf suyu içer, temiz suyu içer diyor. Yani ne demek bu saf su temiz su? Allah Azze ve celalinin vahyi Sonra ne karıştırıldı bu vahye? Pislikler karıştı. Biz her zaman ne örneğini veriyoruz? Su mesela dağın eteklerinden ne yapıyor? Kaynağından çıkıyor. Tertemiz değil mi? Safi. Hiçbir pislik yok. O yolda ilerledikçe ne katılıyor onun içine? Pislikler katılıyor. İşte çamurlar katılıyor. Su ne oluyor? Pis oluyor. Ve şeyh da diyor ki eğer kişi bu ayetleri bilir ve anlarsa bunun alimi olursa ne olur? Saf suyu içmiş olur. Yani vahyi içmiş olur. فَكُلِّمَا قَدْ جَاوَزَ الْمَشْرُعُ فَاِنَّهُ الْتَاغُطُ Her kim ki haddini aşarsa şeriatın bahsettiği haddi aşmalar vardır. Bunlar yani manası küfürler vardır. Her kim bunları bu noktada kendini ibadete çağırırsa insanları hepsi nedir diyor? Tاغuttur. وَالْمَمْنُعُ اِبَادَ اَوْ تَعَهُ اَوْ حُبَّنْ Bu tağut neyden memnudur? Yani yasaklanmıştır ona ibadet etmek. Ona itaat etmek, onu sevmek. Sunmi'al muta'afidil rabban. Ona bu meselelerde itaat eden de et, ettiği zaman o itaat ettiğine kılındı, rab olarak isimlendirildi. Hadel adi işte önünüzde diyor. Adi var diyor. Adi İbni Hatem kastedekal. ne na'budu. Peygamber'e dedi ki biz onlara ibadet etmiyoruz. Galen nebi isamsam leysa hadel maksud. Burada kastedilen bu değildir dedi nebi isamsam. Yatlu alayhi Allah Resulü onlara okuttu diyor. Onu okudu İttahadu ahbarahum arbabahum. Onlar rahipleri rabler edindiler diye ayeti okundu diyor. Mubeyyinen onu açıklayarak ahbarahum fi ta'atil ahbar <gülüyor> fi't-tahlin yani Allah'ın haramını helal kılma noktasında alimlerine yaptığı itatten dolayı onları rabler edindiğini beyan etti onlara. Bit-tadlin ve'l-hukm bil-kanun. Neyle onları saptırmakla Onlara hüküm vermekle Ve onlara kanun koymakla böyle oldular Tağut oldular ve onlara itaat edenler Tağut okullar oldu Tadlil saptırdılar Ney harama helal kıldılar Onlarla mahkemeler kurdular Kendi hevalarından hüküm verdiler Bil kanun Kendi dusturlarını anayasalarını kendileri yazdılar Emrun munkirun Lâ hebbe zâ vel Bu nedir? yasaklanmış, münkir görülen yani yapanın kafir olduğu bir iştir. Hiç kimse yani hem tağuta ibadet eden hem tağuta tağut olanlar ne olmuştur? Onlar ahirette helak uğramıştır. Çok özlü bir paragraf ama dinin aslını olduğu gibi ortaya koyan bir paragraf. O yüzden biz bunu zikrettik ve bu bu mesele dinin aslıdır, olmazsa olmazıdır. Milleti İbrahim'in keyfiyetidir. Dersimizin asıl meselesi neydi? Milleti İbrahim'di Bu birinci kısmıydı neydi Ne dedik Tağutları yani Allah'tan başka ibadet edilenleri Ve edenleri tekfir Şimdi başka bir mesele Ki Bu mesele Hani sınırları iyi öğrenilmediği zaman tekfiri Tekfirde aşırıla götürecek bir mesele Ama bu aslı olan bir mesele Olduğu için biz zikredeceğiz inşallah yani biz birçoklarıyla bu mesele hakkında tartışıyoruz. Hatta bizi tekfir ediyorlar. Bunların hiçbir önemi yok. Biz Allah katında mümin olduğumuza yakinen iman ediyoruz inşallah. Ona teslim olduk. Yalnız bu kaiden sınırını anlamadıkları için aşırı gidiyorlar. İşte milleti İbrahim'in ikinci gerekliliği de tekfirü menle mükeffirhum. Müşrikleri tekfir etmeyeni tekfir etmek. Onların küfrüne şüphe edenleri tekfir etmektir ki inşallah bunun sınırını, bunun boyutlarını izah etmeye çalışacağım. Bu çok önemli bir iştir. Yani bu bahsedeceğimiz mesele çok hassas, çok ince, sınırlarının çok iyi belirlenmesi gereken bir noktadır. Ayette Allah azze ve celle şöyle diyor: "İnnehum alefe ve dalilin. Onlar sapmış olan babalarına ittiba ettiler, tabi oldular. Fahum ala atharihim yuraoon. Babalarının izleri üzerine ne yapıyorlardı? Yürüyorlardı." Ve onlardan önce de çokları saptılar. Ve lakaḍ erselnâ biz de onların neleri gönderdik? Korkutucuları gönderdik. Fe-ndur kayfe korkutulanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. Yani bu tekfir korkutmaktır insanı neyle? Cehennemle korkutmaktır, küfürle korkutmaktır, ebedi orada kalmakla insanları korkutmaktır. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştır. Kureş Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki İnne ebe ne aksi katse be alihetine amcası Ebu Talib diyorlar ki senin kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza sövüyor dediler. Ve ve ağa din ona dinene bizim dinimizde ne yapıyor ayıptılıyor. Ve وس, ve ve sefiha ahlam ona ahlam ona akllarımızda ahmaklıkla itham ediyor. Ve dallele ağa be ana babalarımızda ne yapıyor sapıklıkla itham ediyor. Bu kimin yolu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olduğu için biz bunu burada zikrediyoruz. Bukhari gene sahihinde şunun rivayet ediyor. Bakın Mekkeli müşrikler de bugünkü topluluk gibi ne yapıyorlardı? Allah'a imanı bir kısmını gerçekleştiriyorlardı. Ki sahih Bukhari de bu rivayet. Bakın ne diyorlar? <gülüyor> benu İbrahim ve وَاَحْلُ Haram. Biz İbrahim'in çocuklarıyız ve haram beldenin ehliyiz. وَوْلَاتُ <gülüyor> Beyt Evinde dostlarıyız, velileriyiz diyor. Wa Mekke ve yaşam yerimiz de Mekkedir. Wa leyseli ahad min Arab misli hakkine Araplardan kimsenin bizim gibi hakkı yoktur dediler. Ve menziletine bizim gibi yeri yoktur Allah katında. Wa kano yismune enfusa humus ve nefislerini humus olarak isimlendirdiler. Peki humus ne demek? Aşırı taraftar olmak Arapça manası. Yani Hamaset yani Hamas buradan geliyor Hamas olmak yani aşırı koyu taraftar Olmak demek Neyin hama, Hamasıyız biz diyorlar Kabe'nin Allah'ın Araplar içinde bizim kadar muttaki evliya yoktur diyor Kureyş Topluluğu Allah'a yakın hissediyorlar kendilerini Bu sahih Buhari'deki lafızdır Olduğu gibi onlar kendilerini bunla nispet ediyorlar. Ama Allah Resulü sallallahu onların dinini ile isimlendirmişti? Az önce geçen ibadette olduğu gibi ahmaklık olarak isimlendirmişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene aynı şekilde ayette Allah azze ve celle dedi ki kul de ki ya ehlel kitab lestum ala şeyin hatta tukimut tevratı vel incil bakın ibare ne kadar açık. De ki bakın emir var. Ey kitap ehli siz Tevratı ve İncil'i ikame ederek kadar hiçbir şey üzeresiniz. Yani din üzere değilsiniz. Tevhid üzere değilsiniz yani. وَمَا أُنْزِلَ ileykum min رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilene tabi olmadıkça, onu ikame etmedikçe siz Allah'ın dini üzere değilsiniz dedi. Gene Allah'ın şu büyük yüce vasiyetinde olduğu gibi شَرْعَ لَكُمْ مِنَ dini مَا وَصَّى Allah Nuh'a vasiyet ettiğini size de şeriat kıldı. والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم ve وعيسى الله bunu bundan önce de Musa'ya, İbrahim'e ve İsa'ya da vasiyet etmişti. An akimu'd-din. An akimu'd-din dini ikame edin. Wa la tatafarraqu Onda fırkalara ayrılmayın. Keburu alel mushrikin. Ma tad'uuhum ileyhi işte bu müşriklere zor geldi. Ne müşriklere zor geldi? Babalarını akılsızlıkla itham etmek. Babalarının dininin batıl olduğunu inke, ikrar etmek onlara zor geldiği için Allah da onların bu şeylerinden dolayı onlara hidayet etmediği ve Allah kim Allah'a yönelirse onu hidayet eder diyor bu ayette. Ve Allah Azze ve Celle Biz geçen haftada belirttiğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettiği Bütün ama bütün ayetlerde Neyi diyor Rabbimiz Celle ve Aleyha Onun asla ve asla Müşriklerden olmadığını Ve müşrikler taifesine katılmadığından Bize bahsediyor Eğer bir kişi Müşrikleri tekfir etmezse Ne olmuş olmaz Şirkten ve şirkin ehlinden beri olmaz Bu da nedir Ayette az önce bahsetmiştik ya. Minkum kısmını ihlaldir. Bu da kişinin ne yapar? Tevhidini, imanını bozar. Ve men yetevellahum minkum fe innehu minhum. Allah öyle diyor. Eğer bir adama sen tekfir etmezsen ona neyi verirsin? Velayetin aslını verirsin. Velayetin aslı ne demek? Yani biz müşrikler kısım kısımdır bizim katımızda. Bazıları vardır. Şirk işleyenler. Bunlar nedir? Bunlara düşmanlığın aslını veririz. Ama bir de muharip olursa diğer dostluğu da gerçekleştirmeyiz. Ama Allah mümtehne suresinde ne diyor? Sizinle savaşmayan müşrikler iyilikte bulunmanızda bir beis yoktur diyor değil mi? Ama biz bunlara neyi verdik? Düşmanlığın aslını verdik. Ama furu atında düşmanlığın bunlara ayrıcalık tanıdık. Ama muharip olursa gene öyle değil. Öyle mi? Ve hem düşmanlığın aslını veriyoruz hem de düşmanlığın furuunu veriyoruz. İşte velayet de böyledir. Eğer bir müşriye Müslüman dersen sen ona neyi vermiş olursun? Velayetin aslını vermiş olursun. Öyle mi? Ki bu da Müslümandan başkasına verilmez. Velayetin aslını bir müşriye vermek veya işte aynı şekilde düşmanlığın aslını bir müşrikten ihlal etmek de ne yapar? Kişinin dinini bozar, ihlal şey yapar Tevhidini yerle bir eder. Zaten bu nakitten yani İslam bozan bu unsurdan daha önce de bahsetmiştik. Şeyh Muhammed İslam bozan on unsurdan bahsederken Üçüncü unsur olarak Men lem yukafiril muşrikin Evşekki fi kufriyin fe kafir <gülüyor> Mislihum bil icma diyordu ki müşrikleri tekfir etmez onların küfürlerini Şüphe ederse icma ile kafirdir Diyordu bunun en bariz Alimlerden örnek kimin sözüydü eş şifadaki sözüydü Ne diyordu biz Yahudi Hristiyanlar Tekfir etme, etmeyenleri Tekfir ediyoruz Diyordu icma ile Alimler katında bu icma idi. mesele icmai meseleleri zikrederken diyor Şifa kitabında. Gene aynı şekilde İslam dininin dışında başka dinleri din edilen kişileri tekfir etmeyenler de biz ne yapıyoruz? Tekfir ediyoruz diyordu. İbn Teymiye Rahimullah, İbn Arabi ve tayfesinin küfünde şüphe edenleri gene aynı şekilde tekfir ediyordu. Gene Cehmiyeyi tekfir ediyordu ve İmam Bukhari Sahih e, kitab e, e, Kitab-ı Halk-ı efal İbad kitabında... Ee, ...İmam Bukhari... ...Cehmiye'nin sözlerine baktım... ...Yahudi ve Hristiyanların küfründen daha katıdır... ...ben onları tekfir etmeyenleri... ...ancak halini bilmeyen cahillerse... ...mazur görürüm sözüyle de... ...hallerini e, bilmesine rağmen... ...onları tekfir etmeyenleri de... ...mazur görmediği ortaya çıkıyordu... ...İmam Bukhari de ne yapıyordu... Cehmiye tekfir etmeyeni tekfir ediyordu... ...yani dinin aslı olan... ...kat'i, açık ihtilafı mahal vermeyen meselelerde tabi ihtilaflı meselelerde alimler dahi bazı tekfir hatalarına düşmüşler. Birazdan onu zikredeceğiz. Bazı aşırıların aldığı gibi biz bu kaideyi olduğu gibi zahirine alırsak ben bütün alimleri o vatandaşlara tekfir ettiririm ki böyle meclislerde tekfir ettirme noktasına getirdim ama cesaretleri yetmedi o alimlere kafir deme. Ama dinin aslı olan kat'i olan, zahir olan, şirk meselelerinde, şirk işleyeni ve şirke cevaz vereni tekfir etmeyende ne olur? Tekfir edilir. Peki mesela diğer ihtilaflı meseleler nedir bizim zikrettiğimiz? Mesela Şeyhülüslem İbn-i Teymi Rahimullah bugün herkesin diline doladığı, herkesin dilinde sakız yaptığı şu bir paragraflık sözü var Mecmuatül Feteba'da. Ehli Sünnet vel Cemaat kendilerini tekfir edenleri tekfir etmezler. Bu tıpkı diyor senin bir, bir kişinin senin ehline zina iftirasında bulunmasından veya sana yalan iftirasında bulunmasından dolayı senin de onun ehline zina iftirasında bulunmandan ve onun ona yalan iftirasında bulunmanı nasıl caiz kılmazsa aynı şekilde birinin de sizi tekfir etmesi onu tekfir etmenizi size gerekli kılmaz, caiz kılmaz. Ve li dâlike kuntu lil diyor. Bunun için ben cehmiyelere ve hululiyye. "الذين ينفون ان يكون تعالى فوق الارش." O bu cehmiller ve hululiler ne iddia ediyorlarmış? Allah'ın arşta olduğunu, Allah Celle'nin arşı istiva ettiğini nefyettiklerini, kabul etmediklerini iddia diyorlarmış. Ne demiş onlara İbn Teymiyye rahimeullah? "Ana lev vafakukum fi kavlikum, eğer sözünüzle size muvafakat etsem, kuntu kafiran." Kafir olurum. Ve وَلَاكِنْ اَنَا لَا اُكَفِّرُكُمْ وَلَاكِنْ بَنْ سِزِي تَكْفِرَ etmiyorum اِنَّكُمْ جُحَالٌ اِنْدِ Çünkü siz neysiniz? Benim katımda cahillersiniz diyor. Şimdi bu söz hakkında Şeyh Abu Bat'ına, Şeyh Muhammed'in torununa soruluyor. Yani Şeyh burada niye böyle bir söz söyledi? Ne yaptı? Bunu şerh ettiği 10 sayfalık bir risalesi var. Ve risalede tek tek cümle cümle bu paragrafı şerh ederken bu son noktaya geldiğinde diyor ki Şeyhülislam İbn-i Allah, Rahimeullah Ehli sünnetin yanında Sahih olan görüşe muhalefet etmiştir Çünkü ehli sünnetin Yanında sahih olan görüş Hafi gizli Meselelerde Bidat ehline ikametül Hücceden sonra tekfir etmektir Diyor Eğer buna çağıran müctehit ise Bu bidata hafi küfri bidata çağıran müctehit ise Onun küfrüne hükmetmektir Sahih görüş Mukallit ise fıskına hükmetmektir. Mukallit'e de hüccet ikamesinden sonra o da reddederse ısrardan sonra o da nedir? Küfür hükmünü alır diyor. Ve bu sözü İbn-i Teymiye'nin başka bir sözünü naklederek destekliyor ki İbn-i mezhebi de bu. İbn-i öyle diyor. Eğer biri diyor hafi olan bir bidata, küfri bir bidata çağırıyorsa müçtehit ise kafirdir. Küfrünü hükmederiz ama Fasıksa, mukallitse şey pardon mukallitse taklit ediyorsa onu da fıskına hüküm ederiz diyor. i̇bn Teymiye rahimallah. i̇bn Teymiye kendi mezhebinde ne yapmış? Muayyende muhalefet etmiş. Şimdi i̇bn Teymiye müşriklere oradaki adamlar müşrik. Hatta Erradu Ale Bikri diye kitap yazmış böyle kalın. İçinde yazmış pisliklerini öyle mi? Ama Bikri'yi yapmadı? Tekfir etmedi. Bikri'yi tekfir etmedi diye Kalkıp hiçbir ulema da onu yapmadılar Tekfir etmediler Çıkıyor. Neden? İlletine bunun? Bu kafi meselelerdir Öyle mi? İhtilâfa düşülen Tevhîle açık olan mesele olduğu için Neye taalluk ediyor? İsim sıfata taalluk ediyor Öyle mi? İsim sıfat neyendir? Hafî meselelerdendir Şeriatın naslının ulaşmasıyla olacak meselelerdendir Kafi meselenin teferruatı da Başkadır bu meselemiz değil Konu iyice dağılır ama asıl nedir? Yani müşrikleri tekfir etmeyenler de kafirdir. Bu kaydı ehl-i sünnetin yanında vardır. Fakat her meselede değil. Bunun bir neyi vardır? Devabıtı, sınırı vardır. Onu iyi yapmak lazım? Anlamak, öğrenmek lazım. O da yeri 15-20 dakika değildir. Sadece ben bir iki örnekle bu kaydın aslını ve nasıl tatbik edilmesi gerektiğini anlatabilmek için özetledim. Ama inşallah bunun da dersini teferruatlı yapacağız yani. Şartları nelerdir, beyan şartı nedir, öbür şart nedir öyle değil mi? Bunların hepsini inşallah izleyeceğiz. Ama sonuç olarak milleti İbrahim'in gereklerinden birincisi tağutların, Allah'tan başka ibadet edilenlerin tekfiri ve onlara kulluk yapanların tekfiri ve bunları tekfir etmeyenlerin tekfiri nedir? İbrahim milletinin aslı olmazsa olmazıdır. Kat'i meselelerde altını çizerek söylüyorum kat'i şeriatın naslıyla zahir kabul ettiği ümmetin zahir kabul ettiği meselelerde nedir? Allah'ın izniyle bunlar Müslüman üzerine vaciptir. Bunu yapmayan kişiler de tevhidini atmışlardır. Gene aynı şekilde e, ihlal etmiş, bozmuşlardır. Bu hafta burada kalalım. Haftaya da inşallah e, İbrahim milletinin gereklerinden düşmanlık, e, şeriata muhakeme olma ve tağuttan içtiğine ondan itizal hicret etmek gibi bazı meseleler gelecek inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Voahiridavanen elhamdülillahi rabbil alamin. bihamdik la illa